Hocam, ruh, içinde güç barındıran bilgidir, diyebilir miyiz? Her varlık içinde güç ha, bu, barındıran bu, bu, bilgi. Heh. Her varlıkta ruh vardır ama bizdeki ruhun içindeki bilgi, diğer varlıklarda bulunan ruhun içindeki bilgiden farklı olduğu için Yüce Allah bize insan demiştir, diyebilir miyiz? Şimdi, bu bilgisayardaki, bak bilgisayar diyoruz değil mi, bilgi kelimesini kullanıyor. Buna bilgi işlenmesini katmamızın sebebi ne? Bundaki bir işletimsiz bilgi sistemidir değil mi? Yani bir yazılım deniyor. İşte <gülüyor> insana o bilgi sisteminin yüklenmesidir ruh. Kainatın bilgi sistemi de Kur'an-ı Kerim'dir. Yani hem sosyal hayatın bilgi sistemidir, hem tüm varlıkların bilgi de Kur'an-ı Kerim'dir. Az önce söyle, söylemeyi unuttum. Kur'an-ı Kerim'de ibadetler, <gülüyor> muamelelerle ilgili yani dini hayatımızla ilgili ayetleri ayırmışlardır. Ben fakültede bitirme tezi yapmıştım. En yüksek e, rakam 1088'dir. Tespit edilen. E, 6.000 küsur hayatın diğerleri ne işe yarayacak? Kur'an-ı Kerim kainatın işletim sistemidir, ruh da bizim vücudun işletim sistemidir. İşte ruh vücuda üflendiği zaman buna <gülüyor> bilgisayara sistem yüklemek gibidir. Bilgisayara sistemi yüklemezseniz, burada bilgi, herhangi bir bilgi görebilir misiniz bunun üzerinde? İşte Bilgisayarı diğer elektrikli sistemlerden ayıran, ona yüklenen şeydir, işletim, bilgi sistemidir. Evet, elektrik bunda da vardır. Mekanik bunda da vardır, ama bunu farklılaştıran o bilgi sistemidir. İşte bizde de, et bütün hayvanlarda da vardır, cam bütün hayvanlarda da vardır ama <gülüyor> o bilgi sistemi, işte o bilgi sistemi yüklendiği zaman insan bilgi edinebilecek, vasıfta yaratılıyor, dünyaya bilgi, bilgisizce geliyor. Yani dünya geldiğimiz zaman herhangi bilgi yok ama sistem hazır eğer ilim olsaydı, bilgiyle gelirdik dünyaya. Evet.